إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه <coughs> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ve alihî ve sahbihî ecmaîn ammâ ba'd fإنا أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار bugün 10 aralık 2011 cumartesi iman küfür şirk nifak ve tekfir meseleleri Derslerimizin 7. dersi. Şimdi biz geçen derste veya daha önceki derslerde biz imanla alakalı 6 ana görüşten bahsedeceğimizi söylemiştik. Geçen hafta bunlardan ikisini aldık. Birincisi ehl Sünnet'in görüşüydü. ikincisi de Eşari'lerin görüşüydü. İnşallah bu dersimizde geri kalan 4 görüşü ele alacağız. Böylece dersimizi bitireceğiz. Bundan sonraki meseleler bizim asıl meselelerimiz olacak inşallah. Yani asıl ehli sünneti anlayacağımız noktalar bundan sonraki derslerde daha çok ne zahire çıkacak inşallah. Şimdi 3. görüş kardeşler, Kerramiyelerin görüşü, 3. görüş. Kerramiyelerin görüşü. Bu Kerramiyelerin görüşü Muhammed İbnu Kerram es-Sijistani, Muharrem İbni Muhammed İbni Kerram es-Sijistani'nin ashabının görüşüdür bu. Bu kerramiyelerin işte imamı olarak kabul edilen, bu mezhebin imamı olarak kabul edilen Muhammed i̇bn Kerram Es-Sicistanidir. Bunun ashabının görüşü, bunlara göre kardeşler, bunların görüşlerine göre iman, iman dil ile ikrardır. İman, iman dil ile İkrardır. Mesela işte İbni Hazım'ın Fisalına, ondan sonra El Eşari'nin El Makalatul İslamine, İbn İbni Teymiye'nin ve vs. Ondan sonra Ebu Ya'la'nın imanına falan bakarsanız bunları, bu gör, bunların bu görüşlerini görürsünüz. Yine El Mevaqif'te, İci bunu söyler, Şerhül Makasit'te, Şerh, Şerh Usulü Hamsede Biz geçen derslerde hep bu eserleri, isimlerini vermiştik. Bunlara bakarsanız Kerramiye'nin bu görüşünü bu şekilde zikrederler kardeşler. Ancak dikkat edin bunlar şununla beraber şunu söylerler. Her kim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 e, iftira varsa Şeyhülislam İslam İbri ne yapıyor? Şeyhul İslam İbri bunu ne yapıyor? Hemen hemen beyan ediyor. İşte Şeyhülislam İslam Allahu Alem. Burada açıkçana söylemese de İbni Hazım'ın bu sözlerine atıf ediyor. Bu söylediğini. İbni Hazım'ın bu sözlerine atfediyor kardeşler. O yüzden burada buna e, dikkat çekmek istiyorum. O yüzden biz nasıl bileceğiz? Muhammed İbni Erkerramı Sicistani ve bunların ashabının görüşü iman dil ile dil ile ikrardır.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 Mücerret olarak kalbin bilmesi, kalbin yani marifeti iman budur demişlerdir. Cem İbni Safvan'ın yani Cehmiye'nin görüşü <gülüyor> budur. İbn-i Teymiye Rahim Allah kardeşler fetvasında Cehmi İbni Safvan'ın görüşünün hakikatini çok dakik ince bir şekilde bize anlatıyor. Diyor ki Rahimallah Cehmi İbni Safvan ve ona tabi olanların görüşü iman mücerret olarak kalbin tasdiki ve bilmesidir.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 Ehl-i Sünnetvel Cemaat, Akide meselesinde ihtilaf etmiş midir? Kim Akide? Evet, şey, en sağdaki. Ha. düşecek konularda ihtilaf etmemiştir. Evet, çok güzel. Bakın şimdi, bidat ehli, itikat meselesinin içerisine bazı anlamlar doldurmuştur. Buraya çok dikkat edin kardeşler.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 Sahabe döneminde bu lafızla kullanılıyor değildi, yani yaygın değildi aslı itibariyle. Sonradan bu daha çok ne oldu? Daha çok meşrulaşıp ıslahlaştı itikat. Şimdi bakın, şimdi Allah Azze ve Celle'nin kıyamet arsasında kâfirler veya münafıklar tarafından görülüp görünmeyeceği meselesi, ehli sünnette ihtilaflıdır. Mesela ölülerin kabrin başına gittiğinde ölüye seslendiğinde ölü'nün duyup duymayacağı ihtilaflıdır. Evet, sen tutup ölüyle konuşamazsın.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 en şiddetli kimselerdendi. İbrahim en-Nakhai'den önce de İbni Mesud radıyallahu anh'ın eshabı vardı. Talebeleri bunların hepsi irgiaya karşı ki biliyorsunuz aslı Cehmiye'den oralardan e, kıvılcımlar vardı. Çok şiddetliydiler İbni Mesud'un da ashabı. Ancak kardeşler Hammad İbni Ebi Süleyman gelip ne yaptı? Selefine muhalefet etti.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 Bakın dikkat edin. Akide'de de Eşarilerden olup da de Eşarilerden olup da fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebinde olan birçok kimse de bu görüşe tabi oldular. Eşarilerden mesela Şerhul Cevher'e bakarsanız görürsünüz. Şimdi kardeşler bu görüşün Ebu Hanife'ye nispetini ele alalım. Şimdi dedi ki Mürcietul fukaların görüşü bu da nedir? İman dille ekler, tasdiktir.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 yazı var. Siz o Elvasiyeyi yiyebilirsiniz. Hani meşhurdur 5 eser. Ebu Hanife'nin 5 eseri diye böyle satılır da görürsünüz. Bunların içerisinden birisi de nedir? Elvasiye'dir. Bu eserlerden bir tanesi. İşte Ebu Hanife'ye nispet edilen Elvasiye'de Ebu Hanife şu lafızı kullanıyor. Bakın diyor ki Arapçasını size bizzat okuyorum. El imanu ikrarun bil sani ve tasdikun bil janan. İman dil ile ikrar, cenan cenan'dan kası kalp, kalbi ile tasdiktir diyor. Aynen bu ibareyi elvasiyede kullanıyor. Ancak bu Elvasiye Ebu Hanife'ye nispet edilmiş bir yazıdır ve bazı Hanifi fukahalar bunu şerh etmişlerdir. Bu kitabı Ebu Hanife'nindir diye şerh etmişlerdir. Ancak kardeşler, bunun Ebu Hanife'ye nispetinin sıhhati Allahu alem. Ve benim kalbimin meylettiğine göre Allahu alem Ebu Hanife'ye nispet edilen kitaplarının hiçbirisi Ebu Hanife'ye nispet edilmekte doğru değildir.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 İster söz olsun, ister itikad olsun, isterse de amel olsun Allah'ın kullarına farz kıldığı, farz kıldığı tüm şeylerin ismidir Onlara göre iman, geçen derslerde de anlattığımız gibi tek bir şeydir Ondan bir şey zail olursa bütünü zail olur Hatta hatırlarsanız biz mukabilinde mürceyi zikretmiştik Onlar da aynı hariciler gibi iman tek bir şeydir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 Mutezile'ye göre nafileler imandan değildir demişlerdir. Yani bunlar Ebu Haşim, Ebu Ali ve bir grup Mutezile daha var. Bunlara göre ne? Bunlara göre nafile ibadetler imandan nafile ibadetler imandan değildir. Mutezile'den diğer bir kısma göre ki bunun içerisinde meşhur mu'tezile alimi Ebu Ebu'l Huseyle'l Allaf var. Ebu'l Huseyle'l Allaf ve bir grup daha Mutezile'ye göre ne? Nafileler nafileler imandandır. Nafileler imandandır. Hatta geçen derslerde hatırlayacaksınız. El-Kadi Abdülcebbar, Mu'tezile'nin en büyük alimlerinden. Bunun şerh Usulül hamsesi var. E, o da bu görüşü tercih ediyor. Mu'tezile'den Kadî Abdülcebbar, o da bu görüşü tercih ediyor. Yani nafileler ne? İmandandır görüşünü tercih ediyor. Hatta şerh-i hamsesinde diyor ki, bizim diyor mezhebimizde doğru olan da budur. Gerçek olan da gerçek görüş de budur. Amel imandan, şey nafileler imandan, şeklinde eşer usul hams'eye bakarsanız görürsünüz Hatta Ebu yala El bei de bunu el iman da bunu bu şekilde belirtmiştir bakarsınız bakarsanız görürsünüz şimdi harici mezebine gelince kardeşler harici mezebi nafileleri imandan mı görüyor harici mezhebine gelince meşhur olan onlarda meşhur olan nafile ameller imandan değildir Haricilere göre nafile ameller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 ve başkalarının da zikrettiğine göre hariciler e, nafile ibadetleri imandan saymışlardır. E, bu makalat alimlerinden işte İbni Hazım'a göredir. E, El-Eyci de mesela Eşarilerden bunu ne yapmıştır? Haricilere nispet etmişlerdir. Demişlerdir ki nafile am amelleri bunlar imandan sayıyor. Ancak biz ibadî harici olan Ebu Ammar'ın el-Mucizine baktığımızda o diyor ki hayır. E, onlara göre kendilerine göre nafile ameller ne? imandan?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 kalp amellerini imana dahil etmiştir. Demek ki amelin imandan olma meselesinde eğer biz kalp amellerini ele alacak olursak demek ki diğer fırkalarla ne bir sorun pek bir sorun yok. Herkes bunu kabul ediyor. Sadece dediğim gibi mürcielerin aşırılarından olan çok böyle şaz kalmış, cehmimî saffan gibi bidat ehli kimseler ha hariç, ee, yine İbnü Kerram gibi e, ve İbnü Kerrama muvafakat eden e, kimseler gibi şaz kalmış kimseler hariç. Yani işte Muhammed İbnü Kerram es-Sicistani ondan Surecahmi bin Safvan ettirimizi ve onların etrafında birkaç şahs kalmış kimse hariç ümmetten diğer fırkalarda ne bu konuda bir sorun yok. İmanın e, kalp amellerinin imandan olduğuna dair ki Şeyhül İslam İbn bunu fetvasında, bunu fetvasında bu şekilde ne yapmıştır zikretmiştir. Yine e, şunu da hemen söyleyelim kardeşler. E, bazı e, kişiler zannetmişlerdir ki Ehli Sünnetle Mürciyeler arasındaki çekişme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 E, alimdir müteber bir alimdir e, Ehli sünnete muvaffakat etmediği yönler olmuştur Ama bakın dikkat edin maalesef günümüzde de e, Yani ehli sünnet kardeşlerden Bazıları Fethul Bari okurlarken Bu vehme kapılıyorlar Şimdi İbni Hacer bu konuda vehme kapılmıştır Demiştir ki ehli sünnetle Haricilerin arasında şöyle bir fark vardır Demiştir ki ehli sünnet Ameli imandan görüyor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 ee, sözlü bidatlar arasındadır. Ehl-i sünnet ayırmıştır bunları. Sözlü bidatlar e, ve e, itikadi bidatlar ve e, Ameli bidatlar. Bunların tabir sayısı bir cihetten en hafifi sözlü bidatlardır. Ve ehl-i sünnet bunu sözlü bidatlardan e, adetmişlerdir, Akidevi bidattan e, adletmemişlerdir. E, yani bunların bu görüşünü mesela bir Allah'ın isim sıfatındaki mesele gibi bir bidat mesele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 çok ince detayları olan ve çok önemli meseleler gelecek. Hatta bizzat ben size açıp Şeyhul İslam'ın kendi sözlerini bizzat eserinden direkt okuyarak da hatta belki sizden birisine okutarak çünkü illaki vardır sizin evlerinizde Şeyhul İslam'ın külliyatının zannedersen dokuzu falan basıldı dokuz cildi falan basıldı oradan mesela okumanızı söyleyerek de ilerleyeceğimiz yerler olacaktır.